Aziz Sıddık kardeşlerim. Bayramınızı tebrik ve hizmetinizi takdir ve muvaffakiyetinize dua ederek halik rahime hadsiz şükür ederim ki sizler gibi sebatkar ve fedakar kardeşleri Risaletin nura sahip ve naşir yapmış. Ben sizleri düşündükçe ruhum inşirah ve kalbim ferahlarla dolar. Daha dünyadan gitmek benim için medar-ı teessüf olamaz. Sizler kaldıkça ben yaşıyorum diye mevte dostane bakıyorum. Ecelemi telaşsız bekliyorum. Allah sizden ebeden razı olsun. Amin, amin, amin. Kardeşlerim, size latif bir hikaye. Bir zaman Barla'da bir zat ağaçtan bir kutuda cevizli bir tatlı bana göndermişti. Mukabilini verdiğim o 1,5 kiloluk lokmalardan her gün altışar tane ben kendim yerdim ve bazen o kadar ve daha ziyade başkalara teberrük olarak verirdim. Seddık Süleyman bu hadiseyi belki tahttur eder. Bir aydan ziyade devam etti. Sonra merhum Galip Bey ile hesap ettik. Onun 5-6 misli bereket içinde olduğuna kanaatimiz geldi. Ben o vakit dedim. Bu zatta ehemmiyetli bir bereket, bir ihlas var. Şimdi tahmin ve tahttur ediyorum ki o zat Hacı Hafız imiş. O acib bereketin şimdi sırrı çıkmış. Elhamdülillahi haza min fadli Rabbi. Nur fabrikasının sahibi Hafız Ali'nin ve Mübareklerin köyleri ortasında Duada Sav köyü mevki almış. Tam bir senedir ahya yüzünden emvat sahibi hisse alıyorlar. Risaletin Nur'un hizmetinde ekser şakirtleri birer nevi keramet ve ikram-ı ilahi hissettikleri gibi bu aciz kardeşiniz çok muhtaç olduğu için çok nevilerini ve çeşitlerini hissediyor. Ve bu sıralarda bu Havari'deki şakirtler yeminle itiraf ediyorlar ki Biz Nur'un hizmetinde çalıştıkça hem malişetçe hem istirahatı kalpçe bir genişlik, bir ferah zahir bir surette hissediyoruz. Ben kendimce o kadar hissediyorum ki nefis ve şeytanım dahi o bedahate karşı hayret ederek sustular. Biliniz ki bir seneden ziyadedir. Ben duada risaletin nurun şakiretlerinin risalelerle alakadar olan ezvac ve evlat ve valideynlerini dahi dahil ediyorum. Bunun bir sebebi başta Sabri olarak orada burada bazı zatlar çoluk ve çocuklarıyla daireye girmeleridir. Adalet-i ilahiyye İslamiyete ihanet eden mimsiz medeniyete öyle bir azab ı manevi vermiş ki bedeviliğin ve vahşiliğin derecesinden çok aşağıya düşürtmüş. Avrupa'nın ve İngiliz'in yüz sene ezvaḳa medeniyesini ve terakki ve tasallut ve hakimiyetin lezzetlerini hiçe indiren mütemadi korku ve dehşet ve telaş ve buhran yağdıran bombaları başlarına musallat etmiş İşte böyle bir zamanda en lüzumlu en ehemmiyetli en birinci vazife imanı kurtarmak olduğundan bu zamana ve bu seneye bakan beşareti kur'aniye ve fadlen kebira fadlullah yutih men yesha Ayetlerin müjdesi en büyük bir fütûhat suretinde risaletin nurun manevi fütûhat-ı imaniyesini gösteriyor. Evet, bir adamın imanı ebedî ve dünya kadar bir mülk-i bâkînin anahtarı ve nurudur. Öyleyse imanı tehlikeye maruz her adama bütün küreyi arzın saltanatından daha faydalı bir saltanat, bir fütûhat kazandıran risaletin Nur, elbette bu ayetlerin bu asırda Bu beşaretlerinin kastî bir medar-ı nazarlarıdır. Nur ve gül fabrikalarının hademe ve sahipleri, insanın başında iki göz gibidir, zahiren ikidir fakat bir görürler. Ahvel, şaşı gözlü iki görür. Lillahilhamd, bu iki cereyan-ı nurani, kemal-i ittihattadırlar. بِسْمِهِ سُبْحَانَهِ وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ Esselamu aleyküm ve rahmetullahı ve berekatuhu bi aded-i dakaiq Aziz Mübarek, Sıddık, Sadık, ruhum, canım kardeşlerim. Sizin beni çok mesrur eden son mektubunuza Isparta yoluyla cevap vermediğimin sebebi benim Isparta merkezi ile olan münasebetime buraca çok dikkat edilmesidir. Hem öteki yolda size gelinceye kadar risalet nurun müteaddit merkezlerinin istifadesidir. Hüsrev kardeş, son mektubumda demişim. Hüsrevlerin valideleri sebebiyet verdiler ki, bir seneden ziyade bir vakitten beri, bütün talebelerin peder ve valideleri duaya dahil olmuşlar. Sakın yanlış zannetmeyiniz. Senin validen gibi, 10 seneden beri risalet Nur'un has şakirtlerinin dairesinde bulunan, orada çok ahiret hemşirelerim var. Onlar, yeniden başkalarının duaya dahil olmalarına sebep olmuşlar demektir. Size Risaletün Nur'un kerametinin bu havalide zuhur eden çok tereşhhuatından bir iki hadise beyan ediyorum. Birisi Hatip Mehmet rahmetullahi aleyh namında ciddi bir ihtiyar talebe ihtiyarlar Risalesini yazıyordu. Ta 11. Hicri canın ahirlerinde ve merhum Abdurrahman'ın vefatının tam mukabilinde kalemi la ilahe illahü yazıp ve lisanı dahi La ilahe illallah diyerek hüsnü hatimenin hatemiyle saîfi hayatını mühürleyip risaletin nur talebelerinin imanla kabre gireceklerine dair olan işârî ve şâreti Kur'âniyeyi vefatıyla imza etmiş. Rahmetullahi aleyhi rahmeten vâsiâ. İkincisi sizin telifiniz olan Ferîstenin Rasîinde bir müstensihin noksan bıraktığı bir sayfayı tahsine dedim. Yaz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 Risale-i Nur'a intisab eden zatın en ehemmiyetli vazifesi, onu yazmak veya yazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdıran, Risale-i Nur talebesi ünvanını alır. Ve o ünvan altında, her yirmi dört saatte benim lisanımla belki yüz defa bazen daha ziyade hayırlı dualarımda ve manevi kazançlarımda hissedar olmakla beraber, Benim gibi dua eden kıymetliar, binler kardeşlerin ve Risale-i Nur talebelerinin dualarına ve kazançlarına dahi hissedar olur. Hem dört vecihle, dört nebi ibadeti makbule hükmünde bulunan kitabetinde hem imanını kuvvetlendirmek, hem başkalarının imanlarını tehlike eden kurtarmasına çalışmak, hem hadisin hükmüyle bir saat tefekkür, bazen bir sene kadar bir ibadet hükmüne geçen tefekkürü imaniyi elde etmek ve ettirmek hem hüsnü hattı olmayan ve vaziyeti çok ağır bulunan üstadına yardım etmekle, hasenatına iştirak etmek gibi, çok faydeleri elde edebilir. Ben kasemle temin ederim ki, bir küçük risaleyi kendine bilerek yazan adam, bana büyük bir hediye hükmüne geçer. Belki her bir sayfesi bir okka şeker kadar beni memnun eder. 2. Madde Risale-i Nur'un imansız ve emansız cin ve ins düşmanları, onun çelik gibi metin kalalarına ve elmas kılınç gibi kuvvetli hücretlerine mukabele edemediklerinden, çok gizli desiseler ve hafî vasıtalar ile haberleri olmadan yazanların şevklerini kırmak ve fütur vermek ve yazıdan vazgeçirmek cihetinde şeytancasına hücum edip darbe vuruyorlar. Hususan burada ihtiyaç pek çok ve yazıcılar çok az ve düşmanlar çok dikkatli, kısmen talebeler mukavemetsiz olduğundan Bu memleketi onurlardan bir derece mahrum ediyor. Benimle hakikat meşrebinde sohbet etmek ve görüşmek isteyen adam hangi risaleyi açsa benimle değil, hadimi Kur'an olan üstadıyla görüşür ve hakayık-ı imaniyeden zevkle bir ders alabilir. Manevi bir ihtar ile bir iki ince meseleyi size yazıyorum. Birincisi, Geçen Ramazan-ı Şerif'te ehli sünnetin selamet ve necatı için edilen pek çok duaların şimdilik aşikâre kabulleri görünmemesine hususi iki sebep ihtar edildi. Birincisi bu asrın acip bir hassasıdır. Haşiye yani elması elmas bildiği halde camı ona tercih eder. Bu asırdaki ehli İslam'ın fevkalade saftırnlığı ve dehşetli canileri de âli cenabana affetmesi ve bir tek haseneyi ve binler seyyiatı işleyen ve binler manevi ve maddi hukuku ibademe mahveden adamdan bir tek haseneyi görse ona bir nevi taraftar çıkmasıdır. Bu suretle ekalle kalil olan ehli dalalet ve tuğyan, safdil taraftar ile ekseriyet teşkil ederek ekseriyetin hatasına terettüb eden musibeti âmen'in devamına ve idamesine belki teşdidine kaderi ilahiyeye fetva verirler biz buna müstehakız derler. Evet, elması bildiği ahiret ve iman gibi halde, yalnız zaruret-i kat'iye suretinde, şişeyi, dünya ve mal gibi ona tercih etmek, ruhsat-ı şer'iye var. Yoksa küçük bir ihtiyaçla veya heves ile veya tamâ ve hafif bir korku ile tercih edilse, eblehane bir cehalet ve hasarettir. Tokada müstehak eder. Hem âli cenab -ı -ı affetmek ise, Yalnız kendine karşı cinayetini affedebilir, kendi hakkından vazgeçse hakkı var, yoksa başkaların hukukunu çiğneyen canilere afılkere bakma hakkı yoktur, zulme şerik olur. İkinci sebep yazmağa izin olmadığından yazılmadı. İkinci mesele: Kardeşlerim: Eskişehir hapishanesinde, ahir zamanın hadisatı hakkında gelen rivayetlerin tevilleri mutabık ve doğru çıktıkları halde ehl ilim ve ehl iman, onları bilmemelerinin ve görmemelerinin sırrını ve hikmetini beyan etmek niyetiyle başladım. Bir iki sayfa yazdım, perde kapandı, geri kaldı. Bu beş senede, beş 6 defa aynı meseleye müteveccih olup, muvaffak olamıyordum. Yalnız o meselenin teferruatından, bana ait bir hadiseyi beyan etmek ihtar edildi, şöyle ki. Hürriyet'in bidayetinde, Risale-i Nur'dan çok evvel, Kuvvetli bir ümit ve itikad ile ehli imanın meyyusiyetlerini izale için istikbalde bir ışık var, bir nur görüyorum diye müjdeler veriyordum. Hatta hürriyetten evvel de talebelerime beşaret ederdim. Tarihçi hayatımda merhum Abdurrahman'ın yazdığı gibi sünühat mislî risalelerde dahi ben bir ışık görüyorum diye dehşetli hadisata karşı o ümid ile dayanıp mukabele ederdim. Ben de herkes gibi o ışığı siyaset âleminde ve hayat-ı içtimai-i İslamiyede ve çok geniş bir dairede tasavvur ederdim. Halbuki hadisat-ı âlem beni o gaybi ihbarda ve beşarette bir derece tekzip edip, ümidimi kırardı. Birden bir ihtar-ı gaybî ile kat'î kanaat verecek bir surette kalbime geldi. Denildi ki, ciddi bir alaka ile senin eskiden beri tekrar ettiğin,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 Eskide de tahayyül ve tahminin ile geniş dairede belki siyaset âleminde gelecek mes'udane ve dindarane hâletlerin ve vaziyetlerin mukaddemesi ve müjdecisi iken, bu mu'accel ışığı, o müeccel saadet tasavvur ederek, eski zamanda siyaset kapısıyla onu arıyordun. Evet, 30 sene evvel bir hissi kable'l-vuku ile hissettin. Fakat nasıl kırmızı bir perdeyle siyah bir yere bakılsa, karayı kırmızı görür. Sen dahi doğru gördün, fakat yanlış tatbik ettin. Siyaset cazibesi seni aldattı.